500. konu, Tebük savaşı ve bu savaşta sahabilerin can ve mallarını sarf etmeleri, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Taif'ten dönüşünden altı ay sonra Hazreti Peygamberin yanına gittim, Allah Teala ona, Kur'an'da kendisinden, sıkıntı saati, diye bahsettiği Tebük Savaşı'na emretti, bu, Hicaz'da sıcaklığın en şiddetli olduğu bir zamana rastlıyordu, münafıkların sayısı çoktu, dahası o sırada saf ashabı da bir hayli artmıştı, Bunlar mescide bitişik bir evde kalıyorlardı, Hazreti Peygamberin ve diğer Müslümanların verdikleri sadaka ve bağışlarla geçiniyorlardı, savaş çıktığında Müslümanlar onları kendi aralarında paylaşırlardı, Müslümanlardan durumu iyi olanlar ya onlardan birinin savaş donanımını ya da içlerinden dört kişinin yiyecek ihtiyacını kendi üzerine alırdı, sonra da hep birlikte savaşa giderlerdi. Hazreti Peygamber bu savaşta da Müslümanlara mallarını Allah yolunda ve onun rızası için harcamalarını emretti. Onlar da bu emre uyarak Allah'ın rızasını kazanabilmek için mallarını infak ettiler. Bazı münafıklar da gösteriş için sarf ediyorlardı. Fakir Müslümanlardan bir kısmına binek temin edilebildi, ancak bazıları da yaya kaldı. O gün Abdurrahman bin Avefik yüz ukiye, bir ukiye kırk dirhem değerinde bir ağırlık ölçüsüdür, para yardımında bulundu. Bu o gün Müslümanların vermiş oldukları sadakaların en büyüğü idi. Hz. Ömer de 100 sadaka verdi. Amir el-Ensari, doğrusu Asım bin Adi el-Ensari olmalıdır ise 90 deve yükü hurma verdi. Daha sonra Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, ben Abdurrahman'ın günahtan başka bir şey kazanmadığına inanıyorum. Çünkü ailesine hiçbir şey bırakmadı, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Abdurrahman'a, ailen için bir şey bıraktın mı, diye sordu. O da, evet infak ettiğimden daha fazlasını, daha iyisini bıraktım, dedi. Hazreti Peygamber, peki, onlara ne bıraktın, diye sorduğunda Abdurrahman, Allah ve Rasulünün vadettiği rızık ve hayrı bıraktım, dedi. Bir ara Ensardan Ebu Ukayl isimli bir zat sadaka olarak iki ölçe kurma getirdi. Orada bulunan münafıklar az bir sadaka verildiğinde birbirlerine kaş göz işareti yaparak alay ediyorlardı. Büyük bir sadaka verildiğinde ise yine işaretleşerek, gösteriş içindir, diyorlardı. Ayrıca az getirenlerden kimine, hile yapıyor, daha fazlasına gücü yeterdi, diğer bazılarına ise, getirmese de olurdu, çünkü kendisi buna herkesten daha muhtaçtır, diyorlardı. Ebu Ukayl ise bu iki ölçek hurmayı getirdiğinde, Allah'a yemin ederim ki bu iki ölçek hurmadan başka bir şeyim yoktur, onu kazanmak için de bütün bir gece su çektim, yarısını evde, aileme bıraktım, yarısını ise buraya getirdim, diye özür beyan ediyordu, münafıklarsa yine, kendisi bunlara herkesten daha muhtaçtır, diyorlar ve onu ayıplıyorlardı, kendileri ise zengin fakir, bu sadakalardan bize de bir şey düşer mi acaba diye bekliyorlardı, Savaşa, yola çıkma zamanı yaklaştıkça bu münafıklar çeşitli bahanelerle Hazreti Peygamberden izin koparmaya çalışıyorlardı, sıcaktan şikayet ediyorlar, fitne çıkmasından korktuklarını söyleyerek Allah'a yalan yere yeminler ediyorlardı, Hazreti Peygamber de içlerinde gizlemekte olduklarını bilmediği için onlara izin veriyordu.